fakat faza fozun azıma. Ama بعد. Fakat astağ al hadis kitab Allah ve khair al hadi الله عليه sallallahu aleyhi ve sallam. Vşer al umur muhdeşatı ha ve kıl muhdeşat beda ha ve Değerli arkadaşlarım. İmam salihin adlı hadis kitabını derlemiş olduğu kitabı şerh etmeye içindeki hadisleri okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz derse başlamadan önce <gülüyor> ders saatiyle alakalı bir uyarımız olacak akşam namazı vakti ilerlediği için akşam namazını kıldıktan sonra hemen saat 9'da değil derslerimiz sohbetlerimiz bundan sonra çarşamba ve cumartesi günleri yaptığımız sohbetlerimiz dokuzu çeyrek geçe başlayacak bu şekilde bir süre gidecek. Yine namaz vakitleri ilerledikçe bu vakiti de biz ne yapacağız? Düzeltmeye çalışacağız. Ayarlamaya çalışacağız. Evet. Bu haftaki konumuz Babu ta'azimi hurumatil muslimin ve Bayani hukukihim ve şefakati aleyhim ve rahmetuhum ve rahmetihim İmam Nevi rahimahullah bizlere bu bafta şöyle buyuruyor, diyor ki Müslümanların haklarına onlara ihtiram etme konusundaki onların haklarına riayet etme bu konuda dikkat etme ve tazim etme onların haklarını tazim etme onlara karşı şefkatli olma ve merhametli olma bahsi, babı Burada bizlere Allah Teala'nın Hac Suresi'nde zikretmiş olduğu, buyurmuş olduğu bu ayeti, şu ayeti zikrediyor. Amen yu'azzim hurumatillah fehuve hayrun lehu inde rabbih. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim Rabbinin saygı gösterilmesi gereken bir tefsire göre böyle bir tefsire göre de kim Rabbinin haram kıldığı şeyleri tazim ederse onlara saygı gösterirse فَوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ Bu onun için Rabbi katında çok hayırlı bir iştir. Bir sonraki ayette ise allah Teala yine Hac Suresi ve 32. ayet şöyle buyuruyor وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ Kim? Allahu Teala'nın şiarlarını az sonra açıklayacağız bundan maksadın ne olduğunu tazim ederse, yüceltirse onlara saygı duyarsa onları yerine getirirse bu şiarları nişaneleri alametleri fe min takval kulub İşte bu davranış Allahu Teala'nın şiarına din olarak gönderdiği şeylere tazim etme, onlara saygı duyma bu davranış neyin alametidir fe min takval kulub kalplerin takvalı olmasının bir göstergesidir diyor Allah Teala Buradaki şiar, allah Teala'nın dini, allah Teala'nın kullarından yapmasını istediği ameller, fiiller, ibadetler, bunlara şiar, dinin nişaneleri diyoruz. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, ümmetin, bir topluluğun namaz vaktinde hı hı. Eza, vaktin girdiğini belirten ezanı okumaları gibi. Bunlar allah Teala'nın yeryüzündeki kulları arasında dininin yaşanmasını gösteren bir göstergedir. Yani nişanedir. Yani şiardır. Bunların tazim edilmesi lazım. Müslümanlar tarafından bunlara riayet edilmesi lazım. Ve riayet edilirken de yani tazim edilerek, yüceltilerek, bunlara saygı duyarak, kadri kıymeti bilinerek, sınırında durarak yapılması gerekir. Bu da kalbin takvalı olduğunu gösterir. Eğer bir müminin kalbinde gerçekten takva var ise bir önceki ayette de olduğu gibi Allah-u Teala'nın haram kıldığı, hürmet edilmesini istediği şeylere ne yapar? Saygı gösterir. Onun haddini bilir, kadrini bilir, kıymetini bilir. İşte İmam-ı Nevi Rahim bu ayetlerden de bizlere şunu anlatmaya çalışıyor. Konunun başlığında da olduğu üzere allah Teala bizlerden ne istiyor arkadaşlar? Müminlere karşı merhametli olmamızı şefkatli olmamızı, onların hak hukuklarını tanımamızı istiyor. <gülüyor> Sesli bir sıkıntı mı var? Baktım ses net geliyor. Bu sebeple İmam-ı Nevi bizlere hatırlarsınız bu kitabı targhib ve terhih hadisleri olarak hayra teşvik edici İyiliklere, güzelliklere yönlendirici, tevcih edici hadislerle ve kötülüklerden, sakındırıcı, kötülüklere karşı insanı korkutan hadislerden derlenmiş olduğu için bu bakta bizlere müminlerin hak ve hukuklarına riayet etmemiz gerektiğini, onlara karşı merhametli olmamız gerektiğini öğretiyor. Konuyla alakalı diğer baklarda da olduğu üzere öncelikle allah Teala'nın kelamından, kitabından ayetler zikrediyor. Bu ayetten bir tanesi de yine Allah Teala'nın Hicr suresindeki şu buyruğu: "Vakhif canaha kel-mu'minin." Müminlere karşı kanatlarını ne yap? Kapat. Kanatlarını ger. Yani böyle onlara karşı mütevazi ol. Onlara karşı kibirli olma. Mümin kardeşlerine karşı. Mümin kardeşlerine karşı hak hukukunu ne yap? Gözet. Gözet. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hadislerde e, bizlere mümin kardeşimizin üzerindeki, bizim üzerimizdeki haklarımızı yapmış, beyan etmiş. Bunların hepsi arkadaşlar kalpteki takvanın bir göstergesi. Yani mümin kul hapşurduğu zaman elhamdülillah dediğinde yerhamukallah denmesi. Bunların hepsi birer nişane. Küçük gibi gözükse de bunlar işte takvanın bir işareti arkadaşlar. Bazıları ya işte bunlardan da ne olacak? Bunlar da o kadar dinimizde çok önemli mi? Dediği duyabiliyoruz. Ama Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hapşurup elhamdülillah diyen kimseyi duyan her kişiye yerhamdülillah demek bir haktır. Yani o kişinin, hapşuran kişinin o kişi üzerindeki hakkıdır diyor. Aleyhisselatü Vesselam hadiste. De. Demek ki o kardeşimizin, hapşuran kardeşimizin bizim üzerimizde neyi var? Bir hakkı var. Böyle bir hakkı var. İşte bunlara saygı duyan, bunları tazim eden bu örnekten hareket ederek gidersek, o kimsenin takvalı olduğunu gösteriyor. Takva burada arkadaşlar. Ama takvayı başka yerlerde ararsan takvayı yani bu da ne olacak? Bunu da öğrenmesek ne olur? Bunu, bunu diyen insanlar var. Bu tarz şeylerde işte artık takılmayalım, kalmayalım. İşte Avrupalılar işte bakıyorsun ilerliyorlar. Bizler de Teknolojik olarak bunlarla uğraşalım. Artık bu gibi şeyler mazide kaldı, geride kaldı. Bunlarla ilgilenmeyin diyen insanları her gün duyuyoruz. Ama allah Teala'nın da bu şu ayette Hac suresinde buyurduğu gibi ve men شَاعِرَ اللّٰهِ allah. Kim Allah-u Teala'nın şiarlarını, bu dinin, bu alametlerini tazim ederse فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Kalbin neydi arkadaşlar bu? Bir takva göstergesidir. Bizler de kendimiz buna göre ne yapacağız? Ölçeceğiz, biteceğiz. Ben hala hapşurduğu zaman, allah dediğimiz kardeşlerimizden yehdikumullah ve yuslih balukum diyen yahut demeyi öğrenemeyen kimseleri gördüğüm zaman şaşırıyorum. Yani bugün o kadar gereksiz kendi mesleğimizle olsun, mesleğimizin dışında olsun terimler, terminolojiler, kavramlar öğreniyor, ezberliyoruz. Hayatımızın içinde o kadar şeyler var ki. Ama yani allah Teala'nın dininin alameti olan, nişanesi olan böyle bir şeye geldiğimiz zaman ya işte öğrenemiyorum, böyle bahaneler bulmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Tuvalete girecek adam veyahut da her gün beş vakit camiye giriyor. Camiye girerken okunması gereken bir dua var değil mi? Ne diyoruz? Bismillah. Bismillah. Essalatu salatu, Bismillah. Es -salatu, Bismillah. Es -salatu Bismillah. ve selamu ala Bismillah. Resulillah. <gülüyor> iftahli <gülüyor> evvabe <gülüyor> rahmetik. Ya bu Allah-u Teala'nın dininin bir nişanesi göstererek yap yapman gereken, müminlerin böyle tatbik etmesi gerektiği bir ibadet yani bunu kendine dert edinip öğrendiysen bil ki senin kalbinde ne var? Bir takva emaresi var. Ama hala oralı değilsen çıkarken ne söyleyeceğini bilmiyorsan girerken ne söyleyeceğini bilmiyorsan buna benzer bir şeyler hasta musibetli bir adam gördün. Onu gördüğün zaman Peygamber aleyhisselatü okumayı tavsiye ettiği duayı bilmiyorsan bilmen lazım ki sende bir makısa bir eksiklik var. Seni harekete geçirmeyi engelleyen, seni böyle kıpırlaştırmayan bir problem var sende. O zaman ne yapacaksın? Bu konuda gayret sart edeceksin. Yine İmam Nevi rahimehullah Maide suresindeki 30. ayet zikrediyor burada bizlere. "Men katala nefsen bi ghayri nefsin." Kim bir nefse bir cana karşılık değil. Yani cana can olarak, kısas olarak değil. "Aw fesaden fil ard." Yani kim cana can olarak, kısas olarak değil de haksız yere bir adamı öldürürse diyor Allahu Teala kim bir nefsi öldürürse bu şekilde fil art. ya da yeryüzünde bir fesat yayarsa, yeryüzünde bozgunculuk çıkarırsa fekeennemâ bu insan katelennâse cemî'â tüm insanlığı öldürmüş gibidir. allah Teala Maide suresinde böyle buyuruyor. Ve biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye dönüp Kabe'de ne diyor? Biliyorum ki sen Allah katında nesin? Değerlisin ama Allah'ın katında Müslümanın kanı senden daha değerli. Bir rivayette ne diyor? "Lezevalul <gülüyor> Ka'beti ahvanu ala Allah min demi imrin muslim." Kabe'nin ortadan kalkması, Kabe'nin yıkılıp ortadan kaldırılıp götürülmesi Allah katında bir müminin kanının akıtılmasından nedir? daha hafif bir şeydir. Daha basittir. Allah. Hadiste Allah Resulü Aleyhisselam böyle oluyor. Yani müminin kanı bu kadar değerli arkadaşlar. Onun için ilim ehli diyor ya yani İmam Ahmet'ten de naklediyor. Konu müminin kanı olunca İmam Ahmet dururmuş. Niye duruyor? Çünkü allah Teala'nın şiarı alametlerinden bir tanesi, bu dinin alametlerinden bir tanesi ne? müminin kanına, ırzına, malına ne yapmak? Saygı duymak. Kalbinde takma olan insan bu konuda ne yapar? Hassas. Hassas olur. Ama sefih olan, ne olacak ki deyip insanları sokaklara döken, oralara böyle gönderip kübestteki tavuklar gibi ölmesine sebep olan insanların, bugün de illihlinin dediği gibi bu akıtılan kanlar, birilerinin vermiş olduğu fetvalardan dolayı akıtılan sokaklarda akıtılan kanlar kıyamet gününde, ahiret gününde bu insanların boynunda ne yapılacak? hesap olarak onlara sorulacak. Yani össelamın bu sözünden sonra Allah katında Kabe'nin zevali, Kabe'nin ortadan kalkması bir müminin kanının akıtılmasından daha hafiftir. Sözünden sonra bir ilim adamı olduğunu söyleyen kimse ne yapmalı? İlim talebesi olduğunu söyleyen bir kimse. Bu konuda dikkatli olmalı. İmam Ahmet'e geldiklerinde izin ver kılıçlarımızı çekelim halifeye kuruc edelim dediğinde İmam Ahmet tevakkuf ediyor, duruyor. Çünkü müminlerin kanı müminin kanı çok değerli arkadaşlar. Bir müminin öldürülmesi Allah'ın da dediği gibi arkadaşlar bütün insanlığın öldürülmesi gibi günah. Abi. Böyle bir şey. Aynı gibi? Bir peygamberin yalanlanması, bütün peygamberlerin yalanlanması gibi. Kezzabet kavmu Nuhin el murselin diyor adalar. Muhakkakı bütün peygamberleri yalanladı. yalanladı. Halbuki yalanladıkları peygamber Muhalelse Muhalelse. Tek onu yalanlamış olmalarına rağmen onlardan sonra gelen peygamberleri de yalanlamış şüphesi var bu adamlara. Allah katında bütün hepsinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de yalanlamış olarak hesaba çekilecekler. Halbuki görmediler, bilmiyorlar. Ama Allah Teala diyor ki onlar diyor bütün rasulleri yalanladılar bir müminin öldürülmesine, kanının dökülmesine sebep olan insan yahut da öldüren buna e, direkt amdeden kasıtlı bir insan bütün müminler bütün insanlığına yapmış gibi olur. Kat etmiş gibi olur. Hadislere geçelim. İlk hadisimiz muttefakun aleyh hadislerden. Ebu Musa radıyallahu anh قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. El müminu lil mümini kelbun Müminin Diğer mü'mine olan, mü'min kimsenin, mü'min kardeşine olan örneği, misali aynı şunun gibidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kelbunyan, örülmüş bir bina, bir duvar gibidir. duhu ba'duhu ba'da, birbirini ayakta tutan, duvar gibidir, bina gibidir. Demek ki bizler kendi başımıza buyruk, sadece Allah'a karşı kendi hak ve hukuklarımız kendi üzerimizde hak ve hukuklarımızı yerine getiren insanlar değiliz. Hatırlarsanız buraya geçen gelip bir sohbet veren hocamız da zikretmişti. Komşu. Komşumuzun bile bizim üzerimizde neyi var? Hakkı var. Hadiste Allah Resulü Aleyhissellem ne diyor? Cebrail geldi bana. Komşu hakkında o kadar dikkatli olmamı vasiyet etti. Zannettim ki komşuyu ne yapacak bana? mirasçı kılacak. Demek ki yanındaki adamdan mümin kardeşinden sorumlusun. Aynı binayı ören, o tuğlalar gibi duvarı ayakta tutan birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi, şeyler gibi sen ne yapacaksın? Mümin kardeşine destek olacaksın. Onun hakkını, hukukunu, senin üzerinde olan hakkını, hukukunu yerine getireceksin. Onu gördüğün zaman selam vereceksin. Değil mi? Hasta, hasta olduğu zaman ziyaretine gideceksin. Seni davet ettiği zaman davetine icabet edeceksin. Yani bunları aleyhissalatü vesselam bizlere öğretmiş. Allah-u te Allah Teala'nın bizim üzerimize koyduğu hak hukuk hapşulduğu zaman ne yapacaksın? teşmit Yerhamlık Allah diyeceksin. Cenazesi olduğu zaman icabet edeceksin. Cenazesine gideceksin. Evet. Cenazesine gideceksin, katılacaksın. Ve aleyhissalatü vesselam hadisin devamında diyor ki eh sahabe diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söyledikten sonra şabbeke beyne asabi'ihî Aleyhisselatü Vesselam bu hadis söyledi ve parmaklarını birbirine ne yaptı? Şu şekilde geçirdi. Yani müminlerin birbirine olan özelliği bu şekilde. Baktın kardeşin yanlış yolda gidiyor. Baktın yanlış inandığı bazı inanışlar, itikatlar var. Uyaracaksın. Çünkü onu sen ne yapmak zorundasın? Oradan çıkartıp kurtarmak zorundasın. Naset etmek zorundasın din nasihattır. Fe zekir fe inne zikre tenfa'ul müminin. Öğüt ver. Zira öğüt müminlere ne fayda, ver. fayda verir. Zira öğüt müminlere fayda verir. İkinci hadis. Yine aynı sahabeden Musa radiyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men merre fî şeyin min mesâcidina kim bizim mescitlerimize uğrar gelir de çarşımızdan geçerse yahut da çarşımıza girer sokaklarımızda dolaşırsa yanında oku varsa eğer ok taşıyorsa diyor ki aleyhisselatü bakın tasvire bakın o diyor taşıdığı savaşlarda kullandığı yahut avlanmak için kullandığı okunu tutsun ya da, o li yakbit ala nisaliha bi kaffihi okun ucunu avucuyla ne yapsın kapatsın niye bunu yapsın en yusiba ahadan minel muslimin ha şey müslümanlardan bir kimseye zarar vermemesi için bu hadis de Buhari ve Muslim rivayet edip ittifak ettiği muttafakun aleyh hadislerden yani müslüman kardeşine zarar vermemeyi aleyhissalatü Selam. öyle güzel tasvir ediyor. Öyle güzel bize anlatıyor ki bakın. Yani ihtimali bile kapatıyor. Ve diyor ki okunu tut. Yani sağa sola dönerken birisine çarpmasın, birisine zarar vermesin. Yapabiliyorsan avucunda ne yap? Çünkü okunucu çok keskindir, bilerler. O okunucunu ki hedefe isabet ettiği zaman direkt ne yapsın? O girsin içine. O diyor çarşıya girdim, camiye girdin, dikkat et. Yani bugün bu hadisin üzerinden insanlara çarşı pazar ve hatta muaşeret ahlakını öğretmek istesek binlerce ne yaparız? Kural çıkarır, hüküm çıkarır. Arabanın yolun ortasına park etme. Değil mi? Dükkanın, adamın dükkanının önünü kapatma. Uzun bir şey taşıyorsan zarar verici tedbirini al, dikkatini yap. Bunun gibi şeyleri ne yaparız? Çünkü müminin bizim üzerimizde ne var? Hakkı var. Yani öyle başı buyruk bazı kardeşleri de görüyorum ben. Yani adam Yeter ki karşı taraftan birisi bir itirazla bulursun ki ona atlayayım, dalayım, kavga edeyim, yumruk atayım. Bu, bu şeyde geziyor sokakta Karakterde geziyor. Bu havada geziyor. Neden? Cahilliğinden, cehaletinden. <gülüyor> cehaletinden. Aleyhisselatü Vesselam az hadisler gelecek namaza duruyor. Namazı uzatma niyeti var. bebeğin ağladığını duyuyor. Annesine acıyor, rahmet ediyor. Namazı kısa tutuyor. Bu hadiste zarar vereceğin ihtimali az olmasına rağmen camiye girdin, sokağa geldin, çarşıda geziyorsun, zarar verecek bir şey de yapma? Bulunma. Ve anil nu'man ibni Beşir radiyallahu anhüme kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mefelul mu'minine fî tevaduhim ve terahumihim ve teatufihim, mefelul cesed. Birçoğumuzun bildiği hadis. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, müminlerin birbirlerine olan sevgi, merhamet ve hoşgörülerinin örneği meselul ceset şuna benzer. İnsan vücuduna benzer. İnsan bedenine benzer. İzte ka minhu udvun teda alehu sairul ceset. Vücuttan bir yer bir organ, bir aza rahatsız olduğunda Belki o tırnağın ucundaki böyle derinin kalkmış olması olsun. Derinin böyle ufacık yara olduğunu düşünün. Böyle bir şey de diyor. Tada alehu sairul vel hummâ. Vücudun diğer yerleri uykusuz kalır ve ateşlenir. Ben bazen böyle uykudan uyanıyorum. Bakıyorum böyle parmağımın ucu, tırnağımın ucu böyle acıyor. Böyle çok küçük bir nokta orası böyle kızarmış kan toplamı olarak değil kızarıklık var ama bütün vücudum onu hissediyor ve beni uykudan kaldırıyor halbuki yani şu tırnağınızın ucunun vücuda olan orantısına baktığın zaman hiçbir şey değil değil mi bu şekilde ne yapmalıyız biz de mümin kardeşlerimizi düşünmeli onlara dua etmeli onlar için elimizden geleni ne yapmalıyız meşhur ölçüler içinde çerçeveler içinde yapmalıyız A Nebi Hurayrata radiyallahu anhu qal, qabbelen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el-Hasene ibn-i Ali radiyallahu anhum. Nebi aleyhissalatü vesselam Hasan radiyallahu anhu'yu ne yapıyor? Öpüyor. Nebi aleyhissalatü vesselamın torunu Hasan. Aleyhissalatü vesselamın hakkında bu benim torunum, oğlum. inne hâzebni seyyidum. Efendidir dedi kimse. Lalla Allah'a اَنْ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِي اَتَيْنِ هِنَ Diyor ki, umulur ki allah Teala benim bu torunumun sayesinde iki büyük Müslüman grubu ne yapacak diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bir araya getirip anlaşmaya vardıracak. Bu hadisi Buhari ve İmam Ahmet rivayet ediyor arkadaşlar. Yani Hasan radıyallahu Anh hatırlarsanız Hicri 40. Hicri 40. yılda babası vefat ettikten sonra Ali radıyallahu anh hilafete geçiyor. Hilafete geçtikten sonra Muaviye radıyallahu anh ile olan bazı anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıklar sonunda Hasan radıyallahu anh Hicri 40 tarihinde hükmü kime bırakıyor? Razı olarak fitnenin durması niyetiyle Muaviya radiyallahu anhu'ya bırakıyor. Asrana radiyallahu anhu. Ve aleyhissalatü vesselam bunu daha önceden ne yapmış bizlere? Haber vermiş. İnnebnihâve seyyid leallallâhe en yusliha beyne fiyeteyn minel müslimîn Allah teâlâ umulur ki ne yapacak? Bu evladımla, bu torununla iki büyük Müslüman topluluğu birleşecek. Yani aleyhissalatü vesselam burada Muaviya radiyallahu anhu'nun grubuna da Müslüman topluluk diyor. Ali radıyallahu anh'ın grubuna da Müslüman topluluk diyor. Bu saatten sonra, bu haberden sonra kalkıp Muaviye radıyallahu anh'ın hakkında ileri geri konuşan ya da Nebi aleyhisselatü vesselamın ashabının hakkında ileri geri konuşan bir insan görürseniz bilin ki o münafıklık alametlerinden en büyük bir alameti taşımaktadır. Çünkü aleyhisselatü vesselam yani ashabının sevilmesi gerektiğini emrediyor sahabesinin sevilmesinin iman, onlara buğz edilmesinin de nifak olduğunu söylüyor. Bu saatten sonra bir kimsenin kalkıp da sahabeden birisinin hakkında konuşması nedir? Yersizdir. allah Teala'nın ve Resulü'nün, onları en iyi tanıyan Resulü'nün onlar hakkında bu referansta ve buna benzer tezkiyelerde bulunmasından sonra çıkıp da artık hala kimin doğru yolda olduğunu, kimin yanlış yolda olduğunu konuşarak birilerine kenara atmak, birileri hakkında ileri geri konuşmak, ehl Sünnet ve Cemaat'in menheci metodu değildir. ehl Sünnet ve Cemaat'in menhecine göre Ashab-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hepsi uduldur. Ne demek udul? Adaletli insanlardır. Onlardan bir rivayet geldiğinde mesela rivayette diyor ki رَجُلًا مِنْ سَمِعَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي سَمِعَا وَا سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir adamdan işittim ki kim bu adam bilmiyoruz. Araştırmak zorunda mıyız? Değiliz. Peygamberin ashabı olduğu sürece onun kim olduğu artık bizim için önemli <gülüyor> değil. O peygamberden rivayet ettiyse onların hepsi nedir? Udul, adaletidir. İşte Aleyhi ve Selam Hasan radıyallahu Anh'u öpüyor. Ve indehul akra ibn habis. Aleyhisselatü Vesselam onu öperken yanında da akra ibn habis var. وَقَالَ الْاَقْرَى اِنَّ لِي اَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ Diyor 10 tane evladım var, 10 tane çocuğum var. مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا Bu yaşıma kadar hiçbirini öpmedim. Bugün aynı cahili adetler bizim bazı toplumlarımızda da var. Adam diyor ki ya bizde diyor ananın babanın yanında diyor çocuk sevmek ayıptır. Ne yani ayıbı? <gülüyor> bu bir örf yani böyle bir örf <gülüyor> yanlış bir örftür arkadaşlar. Düzeltilmesi gereken bir hatadır. Yani bu bir yanlış şeydir. Koskoca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda bırakın yani bizden birisinin annesinin babasının önünde çocuğun sevmiş. Aleyhisselatü vesselam namazda hatta rivayette aleyhisselatü vesselam hutbede hutbe irad ediyor. Hutbe veriyor. Hasan ve Hüseyin geliyor. Uzun bir elbise giymişler. Takıla takıla yürüyorlar. Aleyhisselatü vesselam hutbeyi kesip aşağı iniyor. Onları alıyor. Seviyor. Sonra Allah-u Teala'nın şu ayetini okuyor. Ve fitne. Gerçekten diyor mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır, fitnedir. Önünde bir kalabalık var, cemaat var. Onları bırakıp sözünü kesip hutbeye kaldığı yerden az sonra devam edecek torunlarını alıp kucağına kaldırıyor. Burada olduğu gibi Hasan'ı insanların yanında öpüyor radıyallahu anh. Başka bir rivayette olduğu gibi namaza gidiyor aleyhissalatü vesselam. Namazdayken Uzatıyor o secdeyi. Çünkü diyor benim diyor bu torunum ne yaptı diyor sırtıma bindi. Onun inmesini bekledim diyor. Öbür taraftan da kalkmış hala insanlar diyor ki bizim adetimizi örfümüze göre anne babanın yanında çocuk sevilmez. Böyle bir örf böyle bir adet olmaz. Bu aleyhissalatü vesselam burada bu sahabe ne diyor? Fe nazara ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zata bu Akra ibn Habis'e baktı ve dedi ki men yerham La yurham, merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Yani bunu Aleyhisselatüsselam merhametsizlik olarak ne yapıyor, görüyor. Yine başka bir hadiste Abu Davud'un rivayet etmiş olduğu hadiste diyor ki Aleyhisselatüsselam, "Al er rahimuna Rahman". Merhametli olan, hoşgörülü olan insanlara kim merhamet eder, rahmet eder? Rahman. Ne bileceksin sen? Bu hani biz açıklamıştık daha önceden de. İnsanın hata edeni, hatasından dolayı cezalandırması veya cezalandırmaya gücü yetiyorken, böyle bir imkanı varken o adamı affetmesi onun hakkında nedir? Bir izzettir, üstünlüktür. Ve bu hadiste ifade edildi. Ar-Rahimûne yerhamuhu rahmâ. Az önce söyledik yani. İlla nefis için insanlar ne yapmaya çalışıyor? İntikam almaya çalışıyor. En ufak bir şeyden bakıyorsunuz ki büyük neler oluyor, olaylar meydana geliyor. Niye? Çünkü bu öğretileri, bu ahlaki edebi terbiyeyi insanlar okuyup öğrenmiyorlar. Beşinci hadis, Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis. Diyor ki, قَالَتْ قَدِمَ نَاسُ sallallahu aleyhi ve sellem. Bedevilerden bir grup, Nebi aleyhisselatü vesselamın yanına geliyorlar. Yani bedevileri biliyorsunuz, daha önce hadislerde geçmişti. İşte görüyorsunuz, kimi zaman gelip bir köşesine gidip tuvaletini yapıyorlar. Değil mi? Ondan sonra, kimi zaman, Nebiy Aleyhisselatü vesselam'a böyle bağırıp, çağır. bağırıp çağırıyorlar, sesleniyorlar, ismiyle hitap ediyorlar. Kendi aralarında konuştukları gibi. Allah'tan da Kur'an-ı Kendisi de ifade ettiği gibi. Yani bunlar sert adamlar. Terbiye edilmesi zor insanlar. Ayşe ı <gülüyor> anha diyor ki bunlar geldiler Aleyhissalatu vesselam'a. Feqalu etukabbiluna sibyanakum? Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a soruyorlar. Çocuklarınızı öpüyor musunuz siz? <gülüyor> soru çok açık yani işte örf adet diyoruz ya bazen örf adet yani örf adeti silelim atalım manasında konuşmuyoruz burada ama yani yanlış olan örf adeti de ne yapmayacağız? Kaldıracağız yani kabul etmeyeceğiz. Aleyhissalatu vesselam soruyorlar: "Etukabbiluna sibyanakum?" Çocuklarımızı öpüyor musunuz siz? "Fekale naam." Evet öpüyoruz. "Kal, qalu lakinna wallahi manu nuqabbil." Vallahi biz diyor Araplar diyor da hiç şey, o bedeviler Bizler çocuklarımızı örmüyoruz yani. Taala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem E ve emliku Allahu kanallahu min kulubikumur rahme. Allah, Allah Teala sizlerin kalplerinden rahmeti çekip aldıysa ben ne yapabilirim ki? Ya yani, bugün de var bazı insanlar çocuklara böyle veyahut da mümin kullara, mümin kardeşlerine rahmet etmiyor. Acıma duygusu yok, hoşgörü yok hak hukukunu riayet etmiyor. Bunların hepsinin neyin alameti arkadaşlar? İnsanın kalbinden rahmetin çekilip alınmasının bir göstergesi alameti. 6. hadis Âncari elibni Abdullah radıyallahu anh قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> "Men la yerhamin nase la yerhamuhullah." Bu rivayet de muttfaqun aleyh Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği rivayetlerden. Allah'ın diyor ki Aleyhisselam Allah'ın resulü İnsanlara rahmet etmeyene Allah da rahmet etmez. Ve an Ebi anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, İzâ sallâ Sizlerden birisi insanlara namaz kıldıracaksa, imam olacaksa fel yukhafif. Namazı ne yapsın? Hafif. Tabi buradaki hafiflik bu hadisleri yani bazıları tek taraftan baktığı için alarak zannede zannedebilir yani Kevser ve İhlas sureleriyle. Biz bir gün bir Ramazan'da Demirciler Sitesi camisinde de, işte orada hatim ile kılınıyor telavih namazı. O gecede insanların Kadir gecesi olarak 27. gece kabul ettikleri camilerin tık tık, tık, tık, tık olduğu gece biraz ileride başka bir cami var Or orası dolmuş, taşmış insanlar oradan taşanlar Nereye gidebiliriz? İşte Zeytinburnu'ndaki o ikinci camiye geliyorlar. Tabi o, o, o caminin cemaati oraya o imamın hatimle namaz kıldırdığını bildiği için bilerek geliyorlar yani. Dışarıdan o gece taşıp da diğer camilerden taşıp gelenler şimdi camiye girdiler. Tabi namaz başladı. İlk rekatta bir sayfa bir buçuk sayfa. İkinci rekatta yine aynı şekilde namaz uzadıkça uzuyor. oluyor. Tabi çıkamıyorlardı dışarı. Çünkü yani cehalet çok kötü bir şey arkadaşlar. Yani insanın dini hususunda bilgisiz olması kadar kötü bir şey yok. Çok adamlar çoluğunu çocuğunu getirmiş camiye. Ondan sonra, tabii bitti şey, teravih. Ondan sonra biz teravih bitince çıktık. Bitirle malını ilk gece kılarız. Tabii bizi gören cemaatte birkaç kişi çıkınca dedi herhalde çıkılır. Biz de çıkalım. Çıktık adamlar dışarıda köpürüyor, patlıyor. ''Ya böyle namaz mı olur?'' ''Okuyacak, Sen bak adamlar okuyor öbür camide, kulü vallahu okuyorlar.'' ''İnna atayını okuyorlar, böyle böyle?'' Biz ona deyince, ''Ya abi burada namaz, yani yıllardan beri, 4-5 yıldan beri hatimle kılınıyor.'' ''Bu böyle bilinir.'' deyince, tabi ondan önce diyor, ''Ya işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hafif kılın, yavaş kılın, böyle mi olmuş?'' gibi şeyler söylüyor. Bu da değil arkadaşlar. Yani ben onu buradaki kardeşlerimize bazen söylüyorum. Kur'an ezberleyen, bize Kur'an dinleten arkadaşlara söylüyorum. Yani namazlarınızı, hele hele nafile namazlarınızı kıldığınız zaman, yani el -i, i cemaat olduğunu söyleyen, selefi salih'in yolundan gittiğini söyleyen, selefi olduğunu söyleyen bir insanın, yani nafile namazı kılarken inna atayna kuluvallahu gibi kısa surelerle namaz kılması, bunlar üzerinde hep dönüp tekrarlaması onun hakkında nedir arkadaşlar? Ayıptır yani. Şöyle gece namaza kalktığı zaman 2-3 sayfa Kur'an okumuyorsa, böyle ezberi yoksa, yani bırakıp insanlarla uğraşmayı kendi başına ne yapsın? Kendini ıslah etsin, düzelsin. Adamı diyorsun, cüz, Amel cüz'ünü ezbere biliyor musun? Yok. Aynı şeyin dediği gibi, Buhari'nin ravilerinden, hadis ravilerinden Ağmeş, bir adam görüyor geliyor, böyle sakallı uzamış sakalları geliyor. Bir hata ediyor, cehalet. Bir söz söylüyor. Vallahi diyor, yani sakalım diyor, dört bin tane hadis taşıyor ama diyor sen diyor, bu sözün ne cahil olduğunu gösterdin bize diyor. Sakalım dört bin hadis taşıyor. Heybet! Dış manzara görmüş, böyle. Şimdi bazı kardeşler de öyle. Yani bakıyorsun öyle konuşuyor, ondan, ondan bahsediyor, bazı rivayetlerin inceliklerinden soruyor, Bu, bunun diyor, şurasında inkıta mı var, koktuk mu var hocam falan. Adama bakıyorsun ki, sen Kur'an okumayı biliyor musun kardeş diye soruyorsun, yok diyor, ben Kur'an okumayı henüz öğrenemedim hocam, öğreneceğim inşallah diyor. Bu ayıp arkadaşlar. Amme cüzünü ezbere biliyor musun? Yok. Hangi sureleri biliyorsun? İşte Fil suresi, felak bir yanında iki tane daha var o. Ve duha'dan aşağısından bilmiyorsunuz, yok onu da bilmiyorum. Maalesef gerçek bu arkadaşlar. Yani bu bizim için ayıp arkadaşlar, kendimiz için ayıp. Yani bizim, bizim böyle bir yere aidiyetimiz olarak, bir topluluk olarak düşünmeyin bu şekilde. Allah'ın huzurunda bir kul olarak bu bir kusur arkadaşlar, bir eksiklik. Yani onunla bununla uğraşmayı, onun bunun önünde vakit harcamayı bırakıp ne yapmalıyız? kommandan da kendimizi çekiyoruz lan. Vermeliyiz. diyor께서 sallam ila salah ahadukum linnas fa liyakhaffif. Finna fihim al-dha'ifa ve's-saqima <gülüyor> Zira cemaatın içinde ne olabilir? Zayıf olabilir, sakim hasta olabilir. Belki <gülüyor> <gülüyor> büyük yaşlı. Bu bir ileri yaşlı birisi olabilir. Ve ila salah ahadukum li Ama diyor kimse tek başına kendisi için namaz kılıyorsa yani orada o zamanlar sırf diyor felliyutvil enfin, maşa dilediği kadar uzatsın. Yani hadisin bu tarafı da var arkadaşlar bize hitap eden. Öbür tarafta kısa oku, hafif tut dediği namazda. Ali Selat Osman Sağavi okuyacaksan diyor ve sema izatil oku bir sayfa. Ve sema tarık. İmam cemaate imamlık yapıyorsun ya yarım sayfa. Ha bunlar yani oku. Ok. Yani hafif denilen de bu bizim memlekette camilerdeki maalesef imamların böyle kıldırdığı veya <gülüyor> derinden önce <hazırlayan> söylediğimiz gibi. <gülüyor> cuma namazınızı kılıyorsunuz. Cuma namazında okunması sünnet olan sureler var. Ama ben yani yıllardan beri bu memlekette cuma namazı kılıyorum. Hala bu okunması sünnet olan gâşiye ve ala surelerinin birinci rekatta gâşiye ikinci rekatta ala surelerinin okunduğunu ne yapmadım? Görmedim maalesef. Ama yine de e, söze geldiğimde Dini en iyi biz yaşıyoruz yani değil mi? Evet. Sekizinci hadis. Aişe radıyallahu anhuma قالت اِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَيَدَعُوا الْعَمَلَى وَهُوَ يُحِبْ وَاَنْ يَعْمَلَ بِهِ Aleyhissalatü vesselam bir işi yapmak istese de bir amel, salih amel yapmak istediğinde onu bırakırdı. Niçin bırakırdı diyor? حَشْجَةَ اَنْ en بِهِ اَنْ alayhim. Aleyhisselatü Vesselam'a bu yapmak istediği şeyi yapmayıp terk ettiği şeyi insanlar da yapar. Ve insanlar bunu yapıp yapmaya devam ettiklerinde onlara farz kılınmasından korktuğu için Aleyhisselatü Vesselam ne vardı diyor hadiste Ayşe radiyallahu anh. O işi o salih ameli terk ederdi. Ümmete merhamet. Aleyhisselatü Vesselam ee, rahmet peygamberi. allah Teala onun hakkında tevrat österesinde ne kadar <gülüyor> جاءكم رسول من sizlerin aranızdan sizlerin içinden bir resul geldi azizun aleyhima anettum sizlerin dara düşmeniz sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır geliyor sıkıntılı olur halisun <gülüyor> aleykum sizlere karşı çok özen gösterir o ve müminlere karşı da bilmukmineyir <gülüyor> raufun rahim rauf tur rahimdir onun merhametinin bir göstergesi de bizleri Allah'a yaklaştıracak her şeyi ne yapmış olması bizlere öğretmiş olması bu dinde hiçbir eksiklik yok bunu bu şekilde bu böyle bilirsek dinimizi saf bir şekilde arı bir şekilde temiz bir şekilde yaşarız ama bunu bu şekilde bilmezsek bunun artık nereye gideceği belli değil nereye gideceği belli değil bugün iki tane misafirim vardı Suriye'den onlarla beraber geliyoruz dediler ya, arabada şey yok mu? Ee, i̇şte MP3 var, oradan Kur'an açıyorum, bazı fetva destekleri onları dinletiyorum filan. Hem diyorum yolda gidelim, hem onların ticari işleri var, onları hallediyoruz, hem de bu radyoda bir şeyler öğrensin, şeyde MP3'ten bir şey öğrensinler, bir şeyler anlatalım, hayat filan ediyoruz. Ondan sonra dediler ya, Suriyelilerde meşhurdur, hatta bazı arkadaşlara ben o CD'yi göstermiştim, Me Mevlid derler buna, bizim Mevlid, Mevlid gibi, böyle şeyler vardır ilahi grupları vardır, defilerle falan böyle. Bir cenazede, bir bayramda, bir düğünde toplanırlar. Orada medih diyorlar, Peygamber'e medh ederler. medhiye söylerler, sena ederler. Tabii, yani gulu fatih veya aşırı gitme konusunda öyle aşırı gidiyorlar ki, yani Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım isteyen var. O bu kasideyi, bu, kaside, bu seviye dediğimiz oradan. Kasideler okuyorlar, senin ilmin öyle geniştir ki Levih-i Mahfuz'da yazanlar senin ilminin bir cüzüdür. böyle şeyler bile söylüyorlar. Ondan sonra dedim ya bu ne dedim böyle Allah'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle övülmesini sevmediğini, yasakladığını biliyoruz biz. Aşırı giderek, gülüv ederek. Ya bu zikirdir dedi, bunun ne yasağı var? Bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hatırlıyorsunuz geçen hafta Kitab-ı Tevhid şerhinde hadisi hatırlıyorsunuz değil mi? Ebu Davud'un ve Nesai'nin rivayetlerini. Bir adam gelip ne Aleyhisselatü Vesselam'a? Ente seyyiduna Vemuzun seyyidine ve aftalina Sen bizim en hayırlımızsın. Efendimizin. Başladı Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun önünde ne yapmaya? Övmeye. Medhetmeye. Bunların dediği gibi bizim bu arkadaşların medhetmeye. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Karşısında kişinin haddi açtığını, açmaya doğru yöneldiğini görünce, bu mana gulû, görünce diyor ki, gulû kavlekum ev ba'de kavlikum. Sözünüzü söyleyin, yahut sözünüzün bazılarını söyleyin, hepsini söylemeyin. Haddi açmayın. Ve <gülüyor> la yestehviyen nebikumuş şeytan. Şeytan, ola ki sizi ne var? Kandırabilir. Kandırabilir, yolundan dışarı çıkarabilir. Başka rivayette, beni Hristiyanların, Meryem olduğu sayı aşırı yücelttikleri gibi, beni de ne yapmayın diye yüceltmeyin Tabi karşıdaki hani dedim ya dini safi olarak anlamak. Yani sen bunu biliyorsun. Peygamber merhamet peygamberi. Bizlere o kadar merhamet ediyor ki Allah'u o kadar ayette bunu zikretmiş. Ahirette bizlerin din adına yapmamız gereken yani bizim dünyada din adına yapmamız gerekip de bizlere öğretmeyip bıraktığı eksik bıraktığı hiçbir şey yok. Ahirette bizleri Allah'a yaklaştıracak, cennete sokacak hangi hayır varsa bu dünyada onu bizlere öğretip, ümmetine aktarıp gitmiş. Yani onun merhamet peygamberi olmasına iman etmek bunu gerektiriyor arkadaşlar. Bu demek o yani. Tabi dedi ki ya işte falan filan tamam da ama işte ben tabi dedim bu bidattir böyle insanların topluca bir araya gelip peygambere sena etmesi, cikretmesi, halkalar halinde zıplaması, hoplaması yapması. Daha komik bir şey söyledi. Dedi, peygamberin ashabu dedi pantolon giymiyordu. Siz, siz, şu anda biz dedi pantolon giyiyoruz. Ben dedim yani ben dedim pantolonu giyerken ibadet niye filatmiyorum dedim. Sen öyle mi giyiyorsun yani ibadet olarak mı kabul ediyorsun bu pantolon giymeyi? Yok dedi. Ama dedim bunlar ibadet maksadıyla yapılan Allah'ın Resulü'nü öven şeyler Allah'ın. Allah'a yakınlaşmak için, ibadet maksadıyla şeyler. Bunların ikisi arasında çok büyük fark var. Öyle değil mi? Deyince, susup kaldı. Kaldılar. Niye susup kaldılar? Çünkü insan dinini basiret üzere, ilim üzere yaşamazsa onun için her şey din adına yapılıyorsa, güzeldir. Ama basiret üzerine, ilim üzerine yaşıyorsa, böyle bir altyapısı varsa, ne yapar? Ölçer tartar, ona göre dinini yaşar. Yani Allah Resulü'nün merhametli olmasının bir manası da bu arkadaşlar. Yani kafanızda sadece bazı cemaatlerin, bazı insanların böyle vasfetmeye çalıştığı, nitelemeye çalıştığı gibi hoş aşırı hoşgörülü, gül bahçesinde yürüyen, kafirlere karşı böyle tebessüm eden böyle bir peygamber yok arkadaşlar. Bir taraftan müminlere evet merhamet eden, bir taraftan da kafirlere karşı galiz, şiddetli olan bir peygamber var. Her şeyin artını, şurtunu, surutunu koyarak, haddini, hududunu belirerek bu dünyada e, bizlere bütün şeyleri ne yapmış, öğretmiş. Bizler de bunu ne yapacağız? Öğreneceğiz. Anlaşmalı kafirlere nasıl davranacağız? Savaş eden kafirlere nasıl hukukumuz olması lazım? Onlara karşı davranmamız ne olma, nasıl olmalı? Bunların hepsinin yeri sünnette var. Bize düşen onları ne yapmak? Öğrenmek. Son hadisi alalım. Ancundur İbn Abdillah radiyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men sallâ salâtes subhî fâhû fî zimmetillâh kim sabah namazını kılarsa artık o Allah'ın zimmetinde himayesinde korumasında olur. fela yetlubennekumullâhu min zimmetihi bir şey Allah'ın kendi himayesinde olan bir konuda allah Teala ne yapmasın sizleri? sorguya çekmesin. Yani Allah'ın hak ve hukukuna ne Riayet edin. Allah Teala seni zimmetine almış sabah namazı mı kıldığın takdirde. O zaman sen sabah namazını ne yapacaksın? Kılacaksın. Fe innamâ enâ mın bu min zimmetihî bi şey'in. Ya Allah eğer seni bu konuda himayesine aldık konuda sorguya çekerse yani sorguya çekilecek bir harekette bulunuyorsan bu konuda yani, sabah namazı çok önemli bir namaz arkadaşlar aleyhissalatü vesselam. Allah. Ve beş vakit namazın içinde en hayırlı olan iki namazdan birisi. Men sallel berdeyn dehalel cennet aleyhissalatü vesselam. Kim şu iki serinlik namazını kılarsa cennete girer. Nedir o iki serinlik namazı? Sabah ve ikindi. Sabah ve, i̇kindi. ikindi. ve bakın müminlerin, müslümanların yani bugün içinden söylüyorum baktığım zaman en çok gevşek davrandıkları namazlardan ikisi. Bir de münafıkların alameti olan bir yatsı namazlar. Ben bakıyorum böyle birçok İslam camilerde adamlar yani işte Filistin'deki Müslümanlar hakkında böyle cana can, dişe diş böyle bahseden, konuşanlarda konuşuyor, konuşuyor, akşam ezanında beş dakika kalmış, adam ikinci namazını kılmamış. Senin üzerindeki Allah'ın hakkı ne olacak? Aleyhisselatü Vesselam diyor, bekler kendi namazını kılmadan bekler bekler bekler ta ki diyor güneş batmaya başlar kalkar diyor ne var hızlı hızlı namazını kılar. tavuğun yem gibi. tilke salatul munafiqin diyor ki bu namaz münafıkların namazıdır. aynı bu ifade. Hadis. inanın o kadar çok insan var ki bugün benim gördüğüm, bildiğim tanıdığım oturuyor, oturuyor, oturuyor, bakıyorsun adamdan sohbet ediyorsun namazlı kılmışsın, camide gelmişsin, yanındasın, evet, ziyaretindesin veya bir iş var. Ya bir diyor, ben diyor, sohbet çok tatlı mı ezanı diyor şöyle 15 dakika kaldı, gideyim mi hemen hızlı bir şekilde namazımı kılayım, geleyim. Tilke salatul münafikih. Bu münafıkların namazıdır diyor. İşte allah Teala'nın zimmetinde olan, himayetinde olan bir konuda allah Teala kimi ararsa, kimi sorguya çekerse, kimi suale çekerse, allah Teala onu ne yapar? Yudriku, yakalar. Yani kaçışı yok. ثُمَّ يَكُبْبُهُ عَلَى وَجْهِي ف۪ي نَارِ جَهَنَّمِ Ve sonra o adamı, o kimseyi ne yapar diyor? Cehennem, cehennem ateşinde. Yüzü üstü atar. Yüzü üstü atar. Yüzü üstü cehennem ateşine sokar. Evet. Burada kalalım inşallah Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü bu bapta zikredilen Hazreti Salih Hazreti'nin